Merhaba değerli dinleyenler açık radyodasınız 94.9 yeşil bülteni dinliyorsunuz ben Utkızırı teknik masada Barış Demirel bu haftanın yeşil bültenini bizi her nerede dinliyorsanız eğer orada sizlerin e, evlerine sizlere misafir edeceğiz e, Yeşil Bülten'de biz sıklıkla çevre ekoloji mücadeleleri üzerinden yayınlarımızı götürüyoruz. Bu alanda mücadele eden yaşam savunusu yapan diyelim bir üst başlıkta belki insanların mücadelelerini farklı konularda buraya taşıyoruz. Yaz aylarıyla birlikte özellikle yine tartışılmaya başlanan, ne yazık ki yaz aylarında hatra gelen diyelim iklim değişikliği meselesiyle ile ilgili de zaman zaman konuş konular oluyor. Onlardan biri ona benzer bir yeşil bülteni yine bu hafta sizlerle paylaşacağız efendim. Bunun altını çizelim başlarken temelde konumu tanıtayım sizlere öncelikle. Ken Europe Avrupa iklim A enerji ve iklim politikaları Türkiye enerji ve iklim politikaları koordinatörü Elif Gündüzeli stüdyomuzda merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi yaz aylarıyla birlikte özellikle daha doğrusu Yunanistan'daki o büyük yangınla birlikte hı hı. E, başlayan bir tartışma var. Türkiye'de de e, aşırı yağışların gözükmesiyle birlikte Temmuz sonu itibariyle ve Ağustos başı itibariyle bir e, yeni bir tartışma da tetiklendi. Aşırı iklim olayları e, yaşanıyor. İklim değişikliği, diye, değişikliğinin etkileri acaba daha da kuvvetli mi yaşanmaya başladı? Hava sıcaklıklarındaki e, yükseliş zaten herkesin var. Mı? Belki şu 2018 yazıyı itibariyle şöyle bir ahvali bir tarif edecek olursak iklim değişikliğiyle ilgili neler söylersiniz? bize? Bu aslında 2018 yazı ben de onu düşünüyordum tam oradan e, konuşalım diye. Böyle bir hashtag 2018 yazı diye bir şey çıkabilir yani bir e, iklim değişikliğinin hissedilebilmesi anlamında tüm dünyada. Ama özellikle Avrupa'da yani hep iklim değişikliğinin etkileri çok uzakta tropikal bölgelerde veyahut da e, kutup Bölgelerindeki buzulların erimesiyle anılırken birden hepimizin hayatının bir parçası oldu. Bu kıtada da. Ee, öyle olunca 2018 yazı birazcık e, böyle ikonik bir yazı oldu o anlamda. İşte ekonomist dergisi kapağına mesela çıkarttı bu ay. Ee, iklim değişikliğiyle insanoğlu baş edemiyor mu acaba diye. Ee, New York Times'da 32 sayfalık, 32 sayfalık bir yazı çıktı. Bir makale çıktı iklim değişikliğiyle ilgili. Şimdi bunlar tabii e, önemli şeyler çünkü iklim değişikliğinin... ...bilimsel anlamda e, insan etkileriyle te tetiklendiğini bilmemiz aslında 70'lere dayanıyor. 92'den beri de bunu devletler de kabul ediyor. Ve bilim insanları da sıklıkla hani bir an önce önüne geçmemiz lazım. Bir Özür önce... dilerim hocam. Bu insan etkisi var ya. Ben bunu şöyle kullanmayı tercih ediyorum Elif Katılır mısın bilmiyorum. Olumsuz insan faaliyeti diyelim buna. Çünkü insanın bütün faaliyetleri yol açmıyor buna bence. Başka faaliyetler yapan insanları mesela biraz şey yapıyoruz... Haklarını yiyoruz gibi geliyor insan faaliyeti dediğimizde. Çünkü e, doğası yok olmasın diye bir yere termik santral kurulmasın diye mücadele eden insanlar da var. Evet. İşte ne bileyim Alakır'da bizi sıklıkla dinleyen belki şu anda da dinleyen dostlarımız var. Gidip orada bir ya, kendi... E, ...kasarladıkları bir yaşama çekilip pek çok iklim değişikliğine neden olan faaliyetten uzak durabilen insanlar var. Evet, aslında insan etkisi dediğimiz, insan kaynaklı iklim değişikliği dediğimiz şey bir terim. Yani şu Hı -hı. anlamda bir terim. Biliyorum. İklimlerin bir yandan hani kendi değişme süreci de var. Çok yavaş bir süreç olsa Hı -hı. da. İklim etki, şey insan etkisinden bahsediyoruz ama dediğin gibi kullanmak daha iyi olur. Reddiyecilere sanırım. karşı kullandığımız bir e, terim zaten bu. İklim evet. değişikliği çünkü reddedenler de var değil mi? Yok öyle bir şey. Diyenler ya aslında gibi. bizim kastettiğimiz şey sanayi süreci, sanayileşme süreci. Yani insan etkisi dediğimiz şey şu anki insandan bahsediyoruz. Yani homo sapiensin bugün geldiği e, yerden bahsediyoruz. Bu da aslında e, birazcık bu sanayileşme ...üzerinden geçen hani bütün devrimleri düşünelim sanayi devriminden sonra... ...geldiğimiz yer yani tüketim toplumu aslında... tabii ki e, evet her insan grubunu bunu katamayız yani sadece Türkiye'de değil... ...mesela Afrika kıtasında yani en az iklim değişikliği neden olmuş... ...karbon ayak izi en az kıtalardan bir tanesi ve iklim değişikliğinin sillesini en çok kıta kıtada... ...aynı zamanda Afrika kıtası o anlamda e, insanı genellemek de birazcık zor gerçekten... Hı hı. E, ama geld yani bu yaz bunu herkesin e, deneyimlemesi birazcık ilginç oldu tabii. Yani hani İsveç'te insanlar 32 derecede denize falan girdiler yani böyle garip şeyler oldu. Bir yandan da zaten hissediliyordu. Yani Türkiye'de de şeye bakarsan e, son 5 yıla bakarsan özellikle çiftçiler, e, çiftçi sendikaları veya hatta çiftçi aileler özellikle e, dolunun zamansız yalan e, yağan dolunun yağmurun ...ya da kuraklığın etkisinden sürekli bahsediyordu ve bunun iklimin değişmesiyle alakalı olduğunu söylüyorlardı. Ama şehirdeki insan galiba hani e, herkes dediğimiz şey kırsalı bazen göremiyoruz duyamıyoruz maalesef ki. E, kentlerde de bunu hissetmeye başladık ve olağan hayatın gidişatını etkilemeye başladı Avrupa'da ve Türkiye'de de böyle. Evet ee, bir derecelik bir artışın sonuçlarını yaşıyoruz diyebilir miyiz Elif? Yani şu anda yeni yapılan araştırmalar da var o yönde. Ee, sanayi devrimi öncesi seviyelere göre bir derece artmış durumdayız. Ve her 10 yılda 0,17 derece bir artış kaydediyoruz gibi gözüküyor son araştırmaların evet. sonuçları. Yani bu bir derece meselesi tabii ki bu son araştırmaların söylediği başka bir şey daha var. Hani bir derecede olduğumuzu biz Biliyorduk zaten hani 09'larda ...birlerdeydik. Bilmediğimiz yani bilim insanlarının tabi çok geniş yani bu iklim değişikliği denilen şey birbirin ekosistem çok büyük bir ağ olduğu için nereden tetiklenirse nereden neyin patlayacağını öngörmek kestirmek birazcık da zor oluyor. Ee, ancak bir derecenin etkilerinin bu kadar olacağını bilemiyorduk belki de dedi bilim insanları hani dünyanın e, gelmiş geçmiş en uzman bilim insanları son zamanlarda bunu söyledi. Ne bu etkiler? Şimdi bu etkiler şöyle yani bir derecenin etkisi bazı yerlerin çok sıcak olması bazı yerlerde işte buzulların erimesi filan gibi anlaşılabilir. Ama bizim bilemediğimiz kısmı bu tetiklenme hani e, pozitif feedback mekanizması deniliyor. Pozitif geri besleme mekanizması yani öyle bir yer olacak ki bu söylenip duruyordu zaten. İklim değişikliği ile ilgilenen insanların daha çok konuştu ama hani e, böyle bir klik bir tuş noktası var ve oraya geldiğinde artık insan oğlu insan evladı e, kontrolü elinden kaçırmış olacak. Yani öyle bir düğmeye basılacak ki bu etkiler birbirlerini tetikleyerek böyle geri dönüşü olmayan bir e, şeye gireceğiz. Bir halkaya gireceğiz gibi. Şimdi bir dereceye gelindiğinde bu bu yazın böyle geçmesiyle alakalı soru işaretleri oluştu. Hala da araştırmalar devam etse de. Mesela nasıl etkiler? Yani biz Kuzey Yarımküre'de görmüş üstün sıcaklıkları yani mesela... E, çok garip şeyler var Japonya'da 41.1 derece görüldü bu yaz çok normal bir şey değil yani hani Montreal'de 36.6 derece görüldü. Kanada bu kış e, biliyorsun aynı zamanda çok ciddi donla ve eksi 36'larla uğraştı aylarca hem de şimdi de artı 36'larla uğraşıyor. E, bunun dışında tabii çok çarpıcı olan şey İsveç e, etrafındaki kutup çizgisi etrafında 32.5 dereceyi gördük. Şimdi bunun getireceği o klik o dediğimiz şey ürkütüyor birazcık çünkü oradaki buzulların birden erimesi başka bir yerde deniz seviyenin, seviyelerinin yükselmesi neden olurken bir yandan da buzulların altında kalmış yani mevcut ekosistemin altında kalmış metan gazı yani çok ciddi bir e, sera gazı emisyonu metan gazının açığa çıkmasına da yol açıyor. Zaten o şey dediğimiz hani halka dediğimiz klik dediğimiz şey de bu artık önüne geçemiyoruz. Çünkü o kadar hızlı ediyor ki öteki taraftan metan gazı çıkıyor. O çıkınca öteki tarafta tekrardan kutup eriyor. Deniz yükseliyor gibi gibi. Şu anda bilim insanların dediği şey belki de biz bunu başlattık bile. Bu yaz bu, iki, bu hashtag 2018 yazı dediğimiz şeyle. Belki biz bunu başlattık bile. Biraz daha çalışılması gerekiyor tabii ki bunun. Ee, ama dedikleri şey iki dereceye gelindiğine yani Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın... Ee, Amacı olan iki derecede sanayileşme sürecinden sonraki küresel sıcaklık artışını iki derecede mümkünse bir buçuk derecede artıralım. Hedefinin iki derecesine geldiğimizde artık kontrolümüzü kaybetmiş olacağız e, gibi bir açıklama var elimizde. Yani iki derece hedefi bile e, acaba çok mu? ...diye mi düşünüyoruz? Evet, şimdi? artık bunlar geldi... ...gündeme. Yani ilk başta... ...Paris Anlaşması çıktığında, mümkünse... ...bir buçuk nedeni, kimseyi... ...geride bırakmamaktı. Yani bir buçuk dereceye... ...geldiğimizde, iklim kırılganlığı çok yüksek... ...ada ülkelerinin... E, ...ya da tropikal bölgedeki ülkelerin... ...ortadan kalkacağı, yok olacağı buradaki nüfusların... E, ...göçeceği... ...ve güvenlik sıkıntısıyla, kıtlıkla... ...baş edeceği gibi sorunlar olduğu için... ...mümkünse bir buçuk. Yani tamamen... ...insani yönden, kimseyi arkada bırakmayalım... ...diye konulmuştu ama şu anda görüyoruz ki sadece bu değil yani... ...bunun arkasında başka bir e, tüm dünyadaki herkesi etkileyen... E, ...yani zengin, fakir ülke, şehir insanı, kırsal insan... ...herkesi etkileyecek bir e, bilimsel e, sürece de girmişte de bulunuyoruz bir yandan. Türkiye'ye dönecek olursak Elif... ...yani e, tablo buyken e, dünyada aslında Türkiye'li de içine alan bir tablo bu muhakkak ki... ...Türkiye'nin burada... Bazı özgünlükleri de var e, muhakkak ki özellikle e, özgünlüklerinden biri e, belki de termik santral konusundaki ısrarı da olabilir. Türkiye'nin tabii kömürden doğal gaza, yani fosil yakıtlar konusundaki stratejik bir öncelik haline getirmiş olması hı hı. olabilir. Fosil yakıtları. Politikalarını konuşalım ama Türkiye'nin yaşadığı e, sorunları iklimle ilintilendirebiliyor muyuz gerçekten? Bunu başarabiliyor muyuz? İnsanlara anlatma noktasında mesela. E, aslında evet. Yani Türkiye bu hep bilinen bir şey. Politika yapıcılarının da bildiği bir şey. E, Türkiye Akdeniz Havzası ülkelerinden. Akdeniz Havzası da ee, ...Uluslararası iklim Değişikliği Paneli IPCC raporlarında her zaman ön plana çıkan bölgelerden bir tanesidir. En fazla iklim kırılganlığı etkilenebilirliği diyoruz olan ülkelerden bir tanesi, bölgelerden bir tanesi Akdeniz Havzası. Türkiye'de bunun içinde. Ee, yani sıcaklıkların ve nemin nasıl arttığını da görüyoruz. Tabii ki bunu bir yandan da e, maalesef politikalar sadece enerji politikaları değil... Kalkınma politikaları da işte şehircilik politikaları da bunu tetikliyor. Yani beton artık şey sürecindeyiz. Sadece iklim değişikliğini engellemek veyahut da sera gazı emisyonlarını durdurmak değil. Bir yandan da önlem alma aşamasındayız. Çünkü çok ciddi felaketlere yol açabiliyor. E biz şehirlerimizi de kırsalı da aynı zamanda betonlaştırdıkça iklim değişikliğine kırılganlığımız iyice artıyor aslında. E zaten... Vakitsiz yağan yağmurların ya da günlerce bu yıl İstanbul'da da gördük Ankara'da da çok sık gördük en çok gözde görülen şeyler. Ee, yağan yağmurların emilimi gerekiyor yani bunu artık bilinmeyecek illaki bilim insanı olmaya gerek yok yani. Yağan yağmurun bir yere gitmesi gerekiyor. <gülüyor> Toprak olursa onu emer olmazsa emmez gibi bir, e, bir durum var. Bizde işte ememiyor artık bu yağmur bir yere gitmiyor. Ya da biz kanalizasyonlarla toplayıp denize e, bırakırsak bunu hem kirletiyoruz yolda değil mi? Hem de <gülüyor> tuzlu suyun içine evet. e, karıştırıyoruz aslında. Belki de toprağa karışması, mineralini toprağa bırakması gereken bir suyu. Oysaki ya bir yandan su var. kıtlığıyla da karşı karşıyayız. Yani e, aslında biraz daha bütüncül e, politika yapma e, yaklaşımlarıyla... ...daha iyi adapte olabiliriz sürece en azından... ...ama böyle bir vizyon yok maalesef... ...yani Türkiye'de iklim değişikliği... ...inkarcılığı olmasa da... ...iklim değişikliğine adapte olmak için... ...veyahut da emisyonları kesmek için... ...herhangi bir çabada görmüyoruz. Kulak tıkama var diyelim biraz da belki... Evet. ...iklim değişikliği ve onun etkilerine karşı... ...geliştirilebilecek politikalarda... ...peki bu noktada biraz yani sen bir iklim profesyonelisin... ...Türkiye'de çalışan... ...Avrupa İklim e, Türkiye iklim ve Enerji... ...Politikaları koordinatörüsün. ...yani... A, ne olup bittiğini de biliyorsun aslında. Sivil toplum nerelerde sence Türkiye'de? Yani iki başlıkla değerlendirelim belki. Bir insanlara ulaşmak noktasında, iki karar verici mekanizmaları etkilemek noktasında hı hı. diyelim sivil toplum. Nasıl bir rol üstleniyor şu anda Türkiye'de? Ya da gerçekten üstlenebiliyor mu bu noktada kritik rolleri? Yani Üstlenmesi Türk... gereken kritik rol. Rolleri Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği anlamında ciddi bir bilgi. E, birikimine sahip aynı zamanda yaptırıma da sahip yani elinde güç var çok köklü sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği çalışıyor Türkiye'de e, Yaptırım anlamında yani bir şeyler yapabiliyor mu bu kuruluşlar? Birlikte ses çıkartabiliyorlar ve şu anda Türkiye'de e, mesela şöyle şeyler yani iklim değişikliği doğrudan mesajı verilmiyordu ama yerelde e, sivil toplum kuruluşu olmak zorunda değil sivil toplum diye düşünebiliriz veyahut da yerel topluluklar yerel e, halklar diye düşünebiliriz Enerji zarar verici tahrip edici enerji yapılarına yani büyük barajlar gibi e, su kaynakları üstüne oturan e, barajlar gibi veyahut da termik santraller gibi etrafını tahrip eden iklime de zarar veren gibi yapılara zaten ciddi bir mobilizasyon var ciddi başarılar da var bunun arkasında. Sivil toplum kuruluşların yani iklim değişikliği bilgisine sahip olan sivil toplum kuruluşlarının yapabildiği şey de bu ikisini birbirine bağlayabilmek yani. Konunun ne kadar küresel olduğunu aslında arka bahçemizde olan bir enerji santralinin sadece arka bahçemizi değil aynı zamanda dünyayı etkilediğini ortaya koyabilmek. Ee, bunu senin toplum kuruluşları yapabiliyorlar ve Türkiye'de iklim değişikliği bilinirliği o kadar da az değil. Ama e, tabii şöyle bir şey insanlar geçenlerde galiba birkaç ay önce bir şey yapılmıştı. Eco IQ'nun yaptığı sanırım. Bir e, anket çalışması vardı halk anketi kamuoyu anketi orada insanlara iklim değişikliğinden hani ne kadar tedirginsiniz dendiğinde insanların çoğunluğu tedirgin olduğunu ve bunu bildiğini söylemişti. Peki hükümetin veya devletin bir şeyler yapacağını düşünüyor bunun önüne geçilebileceğini düşünüyor musunuz diye sorduklarında herkes devletin hiçbir şey yapmayacağını yani çok büyük bir çoğunluk kimsenin hiçbir şey bu konuda yapmayacağını söylemiş. e Bu da politika yapımına güveni aslında gösteriyor yani kamu bilgi birikimi çok şey, az değil e, farkındalık da az değil ama politika yapma düzeyinin henüz oralarda olmadığını herkes farkında. O neden peki sence? Yani e, şimdi farkındalık var ortada, e, bilgi birikimi sağlanmış durumda sivil toplum açısından ki gerçekten çok önemli raporlar çıkıyor, dünyada yapılan önemli araştırmalar neredeyse aynı günde Türkiye'de de Türkçe'de e, ulaşılabilir hale geliyor. Yani bu alanda çalışan ciddi bir anlamda profesyonel olmasına rağmen neden politika yapıcılara bir e, istenen düzeyde etki? ...edilemiyor sence? Ee, yani birincisi bu ülkede politika yapma anlamında iklim değişikliği... ...maalesef ki hiçbir zaman öncelikli konulardan bir tanesi olmadı. Ve ben iklim değişikliğini çevrenin dışında tutuyorum. Çünkü her şeyi etkiliyor. Yani ekonomi politikalarını da etkiliyor. Bu kalkınma politikalarını, şehircilik olmadı yani. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın altında bir iklim dairesinin yaptığı... ...bürokratik bir müzakere sürecinden ibaret gibi kaldı. Esas yanlış burada. Bir de ben burada gazetecilerin rolünü çok büyük görüyorum. Yani medya ve gazetecilerin rolünü. Sadece iklim değişikliği haberi yapmak veyahut da iklim değişti Türkiye çok etkilenecek gibi yapmanın yeterli olmadığını düşünüyorum. İklim değişikliği ile ilgili konular deniz derya yani ana akım medya veyahut da başka internet gazeteciliği de olabilir, radyoculuk da olabilir. Gazetecilerin ...biraz daha eşi kişiselleştirerek farklı yönlerinden alıp bunu başka şekillerde anlatabileceğini düşünüyorum. Dünyada da bu böyle çünkü. Yani e, gazeteciler veyahut da medya mensupları konuyu alıp yerelin veya e, sihir toplum kuruluşlarının anlattığı mevzuları... ...biraz daha politika yapmaya gidecek şekilde toparlamadığı sürece havada kalıyor, bağlanmıyor. Çünkü bir yandan teknik de bir konu gibi görünüyor... Bir de tabii şöyle bir şey var yani bizim kültürel de bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizde böyle bir çaresizlik hali hani devlet baba anlayışı, işte politika yapıcıların çok uzak olma hali var gibi anlaşılıyor. Ancak hani dünyada artık her yerde son birkaç yılda devletlere insanlar, gençler dava açıyorlar iklim değişikliği sorumluluklarıyla alakalı. Yani aileler bir araya geliyor. Diyorlar ki biz çobanlık yapıyorduk yapamıyoruz çünkü burası ısındı. O yüzden Avrupa Birliği'ne böyle bir dava açıldı daha çok yeni Mayıs ayında. Ailelerin iklim değişikliği davası diye. 10 farklı aile Avrupa'nın her yerinden ayrıca Avrupa Birliği dışından da Avrupa Parlamentosu'na bir dava açtı. Ve dedi ki sizin Avrupa Birliği'nin 2030 iklim değişikliği hedefleri yeterli değil. Yeterince iddialı değil ve siz sorumluluğunuzu bize karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz. Biz yapabildiğimiz şeyleri artık yapamıyoruz. Kendimizi ikame edemiyoruz. Şimdi bunlar... Önemli şeyler her ülkede yapılabilecek şeyler çünkü iklim değişikliğinin bu raddeye gelmesin, yani 70'lerden biri bilinirken 92'den biri e, yazılmışken yazılı olarak bununla ilgili ülkeler müzakere ederken hiçbir şey yapılmamış olması ya da çok az şeyin yapılmış olması konusunda sorumlular devletlerdir ve şirketlerdir. Yani devletlerin şirketleri kontrol etmesi gerekiyor şirketlerinde sorumluluklarını alıp düşük karbonun e, bir sürece yatırımlara en azından girmesi gerekiyordu. Ve fakat buralara geldik işte yani bir dereceye geldik diyoruz tetiklenme noktasından bahsediyoruz gibi. O yüzden e, halklar, insanlar, aileler, gençler güçlü yani e, hukuki anlamda da gerçek alanda da sesi çıkartmak lazım. Yani devletlerin, şirketlerin sorumluluğunu alıp bizi böyle bir şeye, böyle bir çarkın içinden nasıl soktularsa öyle çıkartmaları gerekiyor, ödenmesi gerekiyor. Evet bunu demek için aslında e, Türkiye'de farklı girişimlerde oldu e, belki yakın zamanda e, diyelim gerçekleşecek olan bu 8 Eylül'deki iklim için ses ver mesesin daha önce bir iki yıl önceydi değil mi bir büyük e, yine hı hı. E, iklim yürüyüşü olmuştu Kadıköy'de. ...2-3 yıl daha fazla evet, oldu Evet sanırım 3 yıldır. Evet yani hani... ...zaman zaman böyle sesler çıkarılmaya çalışılıyor. Ben bunu hep soruyorum. Sana sorma fırsatı bulamadım yayınlarda aslında. Belki sana da o anlamda sormalıyım. Şimdi e, iklim hareketi bir... E, daha çok bir kentli hareket gibi Türkiye'de. Hı hı. Yani kentte e, özellikle belli bir eğitim ve gelir e, düzeyinin üzerindeki insanlarda oluşmuş bir bilinç ve onun e, politikalara sirayet etme çabası gibi duruyor. Ama bir tarafta da aslında özellikle e, yerel mücadeleler diye çok kabaca tarif ettiğimiz e, köylü mücadeleleri hı hı. karakter olarak ya da işte taşralarda e, gelişen kent bile olsa ya da bir ilçe bile olsa biraz da taşra kaynaklı mücadeleler olarak karşımıza çıkan çevre ekoloji mücadeleleri var. Bu iklim mücadelesiyle bu mücadeler yerel mücadele arasında sanki bir türlü bir ten uyumu e, yakalanamadı gibi de oysa hedef Hı -hı. bana kalırsa hedef çok e, benzer bir tarafa doğru gidiyor. Hı -hı. Nihai hedef anlamında. Bu diyalog sağlanamadı mı? Ya da sağlanması yönünde çabalar var mı sence? Şimdi o biraz daha tabii geniş bir konu <gülüyor> ama hani yani. e, kısaca birkaç tane farklı nedeni var. Biraz daha yaklaştı oraya aslında hani sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği üzerine çalışan kentli sivil toplum kuruluşları alana indikçe ve işte fosil yakıt karşısındaki yereldeki mücadeleyle hareket ettikçe bir e, bilgi birikimi alışverişi de oluyor. Yani sadece e, yerel ya da işte kırsal köylü hareketi. ...bu taraftan öğrenmiyor, şehirden öğrenmiyor... ...aynı zamanda kentli iklim değişikliği çalışan e, kişiler de... ...yereldeki etkilerden, yereldeki süreçlerden öğrenip... ...bunu birbirine bağlayabiliyor... ...bu çok hızlı olmuyor... ...çünkü şöyle bir e, karakteri var iklim değişikliği... ...tüm dünyada bu böyle... ...bir tek Türkiye'de değil aslında... E, ...bürokrasiye kaçma ihtimali çok yüksek iklim değişikliği... ...mücadelesi meselesinin... ...çünkü e, UNFCC, Birleşmiş Milletler altında devam eden müzakereler var... O yüzden sivil toplum kuruluşlarının enerjisinin bir kısmı bu tarafa da çekiliyor. Yani devletlerle ve devlet dışı ama köylü olmayan aktörlerle de masa başına oturmak, işte bir teks çıkartmak, Paris Anlaşması gibi, daha önce Kyoto gibi süreçler de var. Şimdi tabii ki bu çok karmaşık bir konu çünkü kapasite az, yine de az. Yani iklim değişikliğiyle uğraşan profesyonel sayısı Türkiye'de zaten az yani küçük bir şeyden bahsediyoruz bir e, bubble'dan bir şeyden bahsediyoruz e, halkadan bahsediyoruz aslında dünyada da çok fazla değil yani o yüzden o kapasite dağılabiliyor bir de kafalar da karışabiliyor yani hangisi önemlidir kısmı hepsi önemli evet bunu kağıda dökmek çok önemli Paris Anlaşması yaptırımı hukuki yaptırımı olmayan bir anlaşma gibi söylense de bu şirketler karşısında veyahut da işte devletler karşısında sivil toplumun eline verilmiş güzel bir e, bir silah aslında silah demeyelim de ne diyelim ona e, tetikleyici bir şey yani bu götürecek bunu yazdınız buna imzanızı koydunuz bunun takip etmek sizin sorumlunuz Türkiye'de üzerinden. bu konuda da sorunlar var tabi değil mi Türkiye bir türlü ee, meclisten onaylayıp geçirmiyor geçirmiyor bir türlü işte önceliği de olmuyor yani hani e, bakarsak başka şeyler de var altında gelişmiş ülke mi gelişmemiş ülke mi yani ee, ...o süreçleri geçtik aslında... ...bu bize bir derecede olmamız... ...ve iki dereceye geldiğimizde artık... ...insan kontrolünün olmayacağı... E, ...gerçeği yüzümüze aslında... ...bir tokat gibi vurması gerekiyor... ...çünkü şeyleri geçtik... ...hani işte bir ülke gelişmiş ülke mi... ...gelişmemiş ülke mi... ...işte kimin sorumluluğu... ...hangi ülke daha çok yaktı... ...tarihi sorumluluğu nedir... ...şimdi biz yakalım filan. ...öyle bir şey yok yani... ...kimse yakmayacak... ...bunu artık... ...yani yerin altından hiçbir fosil kaynağın... ...çıkartılıp yakılmaması da yetmiyor... Mevcut karbonun tutulması üzerinden yani ağaçlandırma, e, ormansızlaşmanın önüne geçilmesi dışında şu anda bu negatif emisyonlar konusunda yani bilim insanları bir yandan da mevcut karbonu nasıl tutarız toprağın altına gömenizi çalışıyor. Çünkü yakmayı bırak olanı yani biz çok tükettik aslında karbon bütçemizi bayağı bir tükettik o yüzden... O müzakerelerin de işte sen üç koydun ben beş aldımların pek anlamı kalmamaya başladı açıkçası. Dev kentlerin aslında değil mi? betonlaşan topraktan uzaklaşan kentlerin de bir boyutu olduğunu söylemek lazım. 8 Eylül'ü anarak aslında hı hı. konuyu buraya getirdik. Neden andım? Tam da belki o sorunla ilişkili olduğu için iklim hareketinin sesi yerelden yükselir diyor hı hı. 8 Eylül'deki 350 ...Orkun değil mi? Ee, Çağrısı, çağrısıyla evet. düzenlenen ama... ...Türkiye'deki pek çok iklim hareketinin... ...ve yerel mücadelinde anlaşılan o ki... ...katılacağı fosilsiz bir geleceği... ...birlikte inşa edelim... ...hayaliyle Hı -hı. diyelim. Ee, 8 Eylül'de... <gülüyor> ...iklim için ses verecek insanlar... ...bunu da bu vesileyle anmış olduk. Ee, sonuna geldik programımızın... ...son bir dakikadayız var mıdır... ...eklemek istediğim şeyleri? Ee, 8 Eylül gibi yani iklim için... ...ses vermeyi hepimizin artık kendi bireysel çabalarımızla da... ...yapabileceğimiz şeyler, olanaklarımızla da düşünmemiz gerekiyor. Böyle tarihlerde önemli hep birlikte yani bireysel ses çıkarsak da... ...küresel eylem günleri, 8 Eylül gibi günlerde hep birlikte ses çıkartmak da önemli diye düşünüyorum. Evet... Avrupa İklim Ağı'ndan Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Elif Gündüzeli ile konuştuk. Bu hafta yeşil bültene teşekkür ediyoruz ben kendisine. Ben teşekkür ederim. Ve yeşil bültenin sonuna geliyoruz değerli dinleyenler. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.